Buna temas hükmümüz nispetinde azir olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var celle celaluhu. Her iki yönüyle de mahzı hayır olan böyle bir mesele karşısında günümüzün insanının nefası olursa olsun isabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etmem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 Hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınız haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz, sofra kalkarken hamdeleriniz haline gelecek. Tevafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahdü peymana sadakatın ifadesi olarak tecdidi biatınız haline gelecek. Dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celaluhu sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak. Özünüzü faimal namusunuzu salan Bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız. Evet. Ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazımdır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 bu bezmedem tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordum. Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir dönem işte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden, Resul-i Ekrem'in muhteşem tilmizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin De Velid,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 ve eser olamıyor, muvaffak olamıyordum. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim. Ve sonra ölüm döşek üzerinde tirit titriyordum. Sa'id ibn Zeyd yanına girdiği zaman Hazreti Ömer de derler. Bu 70-80 yaşındaki insan, alabildiğine yorgunluk, alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısında artık belini doğrultamıyordu. İçeriye giren eski arkadaşı, hususiyle yer yermükte omuz omuza vermiş, beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geriye atmıştı ne de beri ki. İçeriye girince doğrulmak istedim. Heyhat, Halid'in harp meydanlarında bir kazırga halinde kendisini hareket ettiren beli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha yatsığa düşüverdi. Ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? Hayır diyordu. Kıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordu. Şu naçiz cesedime O ve mızrak olarak para kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durdum, önümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahsum oğullarından bir şair şöyledir. Ve mâ mâ teminna seyyiduna alâ hatfi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 ve düşmanın karşısında celaletle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri, geçin son dakika da ona bir lezzet daha, bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin diyordu. Ve bir aralık fikrinde bir şimşek çakmış gibi, bana şu kılıcımı versene, mücadil-i yapar kılıcını eline aldığı zaman, onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır sonra öper başına koy, Halid onu yapacaktır.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 Halid, kılıcına dayalı olarak ölecek, ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıcı üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halid de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halitten evvel niceleri, silahlar omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halid'e Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar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 Meydana da ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktizah ettiği zaman cephede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur. Bu yüce ruh öşekti ölmeyip en büyük, en büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idi ki milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyor. İnsanlığa yeni bir neşve getiriyor. Bir huzur vadiyle, saadet vadiyle geliyordum. Nefsimizde uyanma başladığı bu günlerde bu ruhu gördükçe, saadet aslını biraz daha anlama imkanına sahip oluyorum. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine uçar olacaktım. Ben nefsim adına, simalları hakikat kaminden. İştar'ın İslam'ın İstanbul'da, yaşayan, gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen nefsin temiz simalarını seyrettikçe ikimden onlara şöyle diyorum. Ben kendim için tertacı ip tac yaptım. Sabih gibi sevdiğim mihrabın önüme koydum. Karşılarında el er fencı divan durdum. İnsanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı. Sen bana daha bir öğrettin.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 müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil'in İncil in beşaret verdiğim, Tevrat'ın tefşiratta bulunduğum, Kur'an-ı Mucizir beyanın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, topluluk arasında mualla yerini alacak ve kıyamete kadar faydar yaşayacaktır. Men kâtelâ li tekuna kelemullah hiye l'ulyâ fehu fi sabilillah fehu sema ugun ise biz kendimizi hakka zahir sayacağız ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz. Lâ tezâlu tâifetun min ümmeti zâhirîne alâ'l hak. Lâ yatrühum men haca lehum hattâ yâti emrullah Bir cemaat ism arkâ çıktım. Zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe.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 Şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip ettik. Onun için ufkumuzda yeni ağırmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafak, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğduk, karanlıkta yaşadık. Bıksık usandık. Ufak amarelere şimdi bel bağladık, dil besli oldu. Rabbim bizi bağışlasın mazur görsün. Mürze gönüllerimizi ihya etmek suretiyle bu bezimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesinler.